Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Amca, Orhan Gözen, Dedeoğlu, İsmail Yıldız, Bey Amca, Faruk Akgören, Başkan, Gürkan Demir, Müdür, Sedat Yılmaz. 22. Bölüm Dedem, amcam ve babam kendilerine bir mesele, bir fetva sorulduğunda, müsebbid Hacı Hasan Efendi'ye gönderirlerdi. Sebebini sorduğumuzda şöyle derlerdi. Oğlum, peygamberimiz her şeyi ehliğine verin buyuruyor. Fetvanı ehli bu zattır. Sabah akşam fetva kitaplarının içinde. Amcam haftada bir gün hapishanelere, bir gün çingenelerin mahallesine vaaz etmeye giderdi. Kitabı, kıbleyi, nikahı, talakı bilmeyen, cahil kalmış, ihmal edilmiş o vatandaşlarımızın ayağına gidiyordu. Böyle olunca herkes tarafından sevilir tabii. Çarşı halkı amcamın selamını ve duasını almak için müşteriyi içeride bırakır dışarı çıkardı. Aslında selam veren ve alan bir insan artık yalan söylemez, kötülük yapamaz. Selam bir taahhüt etme, bir söz vermektir. Yani nasıl söz vermektir? Esselamu Aleyküm kardeşim. Vatandaşım, seni temin ederim. Emin ol ki ben sana ne yalan söyleyebilir, ne hile yapabilir, ne de oyun oynayabilir. Benden emin ol diyor, söz veriyor. Ve mümin kalabilmek için insanın bu sözünde durması gerekiyor. Münafıksa söz verir, sözünde durmaz. Selam verilen ve alınan yerler, caddeler, sokaklar, selam dualarıyla cennet bahçesi gibi olur. Herkes birbirinden emin, herkes mümin, huzur ve güven temin edilmiştir. Yalan yok, kötülük yok. E cennette de böyle değil mi? Ama insanlar galiba cenneti pek istemiyor. Cenneti isteyen onu kazanma uğruna biraz gayret göstermez mi? Göstermesi gerekmez mi? 1949'da 10 yıl aradan sonra hacca gelmişti. 39'da biz hicret ettik. 10 yıldır hasretiz. O yıl amcam pek ümitli ve çok neşeliydi, diyordu ki. Talebeler yetişecek, bir nesil yetişecek, yeni bir nesil geliyor inşallah. İmam hadipleri açacağız, talebeler yetiştireceğiz. Ah babam sağ olacaktı da talebe okutacaktık. O benden iyi bilirdi talebe okutmayı. Öyle diyorsun amca ama biz Konya'dan ayrılırken durum hiç de hiç açıcı değildi. Bu heyecanını anlayamıyorum. Bu kadar iyimserlik de fazla ama. Fazla değil hafız alim fazla değil babam. Göreceksin inşallah. İmam Hatip diyorsunuz. Geleceği meçhul bu mekteplere kim gidecek ki? Diploması bir işe yarayacak mı bu okulların? Ben zannetmiyorum. Babam öyle değil. Peygamber Efendimizin davaya ilk başladığı günleri hatırla. Ee nasıl başladı? Akrabaları, yakınları itiraz etmediler mi? Peşinden bağırmadılar mı? Ne yapar, yapar yine önünü keserler, fırsat vermezler amca. Babam öyle değil. Allahu Teala'nın vaadi var. Bu ilahi vaat taahhüt ediyor. Güneşi söndürmek kimin elinden gelir? İslam ilahi bir güneştir. Onu kimse söndüremez. Düşmanlar istemese de Cenabı Hak nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın vaadine kimse karşı duramaz. Gel zaman git zaman 1955'te Konya'ya gelmiştim. İkinci gün amcam sordu. İmam Hatibe gittin mi? Ziyaret ettin mi? Dua ettin mi? Henüz gidemedim efendim. Mekke'yi mükerremede konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum amcanım. Git de bir gör bakalım. Aynı görüşte ısrar edecek misin? Gittim. Müdür Bekir Bey'le görüştüm. 2600 kayıtlı talebeleri olduğunu, yer olmadığı için 800 talebenin sene başında ağlayarak geri döndüğünü öğrendim. Hayret ettim. Oysa 20 yıl önce babam benden başka okutacak talebe bulamıyordu. Amcamın sadece 3 talebesi vardı. 2600 800 daha 3400 Düşürebiliyor musun?'' <gülüyor> ''Bu ancak Allah'ın lütfu olabilir.'' ''Kanaatiniz değişmiş.'' ''Değişti, değişti.'' ''Gördüklerim güzel şeylerdi.'' Amcama baktım, bütün gayretiyle talebe yetiştirmeye çalışıyordu. Diğer şehirlerde okul açılması için tanıdığı kimseleri teşvik ediyordu. Adanalı bir ahbabına görev vermişti. Ee, ''Mustafa Dedeoğlu.'' ''Bak ne diyor?'' civezade Mustafa efendi bütün ağırlığını koydu. Eğer bu işe başlamazsan benim senin gibi dostum yok dedi. Adana zor bir yer. Çaresizim. Arkadaşlarla listeler yaptık. Benim listemin başında o günün zenginlerinden Beyamca diye tanınan halk partili biri vardı. Dinle imanla alakası bu tarafta biz yoktu. Ona gittim. Beyamca ipe un sermeye başladı. Oğlum eğer hükümetin el olmazsa bunu yaşatmazlar. Yarın yaparsınız dersiniz? alırlar kız lisesi yaparlar. Beyamca biz Allah için gayret edelim yapalım. Niyetimiz belli. Yapan sevabını kapar, yıkan günahını alır. Gönlünden ne koparsa artık ya. Peki. İki buçuk lira ver oradan evladım. İki buçuk lira mı? Bak beyamca eğer bu parayla cennete gitmeyi ümit ediyorsan sakın etme. Ya bugün iki buçuk liraya insanı sinemaya sokmuyorlar. Şimdi bin lira verirsen giderim. Vermezsen sokağa çıkar. Var gücümle beyamca bin lira mı aldı? Vermiyor diye bağır. Olan deli olan. Gözünü karartmışsın sen. Yapar mısın? Yaparsın. Olur. Bak bakalım kasada ne kadar var. Bin lira iyi bir başlangıçtı. Ondan sonra gittiğim yerlerde beyamca bin lira verdi diyorum. İnanmıyorlar. Parayı gösterince e, o zaman biz de 500 lira verelim diyorlardı. 500 400 300 200 100 derken akşama kadar hatırı sayılır bir para toplamıştım. Anladım ki bu sonuç acı Bey isadi Mustafa Efendi'nin keramet Biz işi başardık elhamdülillah. Vaktiyle Konya'da Cemil Keleşoğlu diye bir vali vardı. Babacan bir valiydi. Konyalılar bu valiyi sevmiş. Kendisinden bir verem hastanesi istemişlerdi. Vali başbakana gitmiş ama istediği neticeyi alamamış. Üzgün bir şekilde Konya'ya dönmüş. Belediye başkanı kendisine demiş ki... ...sen Hacı ve İsaade'ye git. Allah'ın izniyle o bu hastaneyi yaptırır. Peki vali bey amcanıza gelmiş mi? Belediye reisi gelmiş durumu anlatmış. Amcam belediye reisine demiş ki... Biz bugüne kadar böyle bir vali görmedik. Vali denince Allah şehrinden emin kılsın derdim. Sanki işgal kuvvetiymiş gibi valilerden ve adamlarından çekmediğim kalmadı. Şimdi ise vali bey beni davet ediyor. Evime gelmek istiyor. Allah Allah. Ne diyelim hocam? Nasıl yapalım? Şimdi biz valiye gitsek... Hoca siyasi oldu. Valilerle konuşuyor diyecek. Fakat bir valiyi ayağımıza getirmek de hiç muvaffuk değil. Bir başka mekanda buluşsanız? Reis Bey evladım, gelen ziyaret edilir. O da iadeyi ziyarette bulunur. Vali Bey şehrimizi şereflendirdi. İlk ziyaret bize düşer. Bizim onu ziyaret etmemiz lazımdır. Ben Vali Bey'e haber vereyim o zaman. Eğer o da uygun bulursa böyle olsun. Koskoca valiyi ayağımıza getirtmeyelim. Belediye reisi durumu valiye bildirince vali bey telaşlanmış. Yahu demiş bizim evde resimler mesimler var. Önce evi hoca efendi için müsait bir hale getirelim. Ee, yarın yatsıdan sonra teşrif etsinler demiş. Amcamın bu ziyaretle ilgili bir şartı varmış. Ayar olmasın. Mümkünse sadece üçümüz olalım. Şeytana fırsat vermeyelim. Dördüncümüz sadece Allah olsun. Nasıl münasip görürseniz hocam. Yarın yatsı namazından sonra Vali Bey konağında bizi bekleyecek. İnşallah. İnşallah hayırlı bir görüşme olur. Vali Bey hastane için yaptığı teşebbüsü başbakanın cevabını... ...sonra da belediye reisinin Konya'nın bir hocası var. Ondan rica edelim. Eğer öne düşerse Allah'ın izniyle bu hastaneyi yaparız dediğini nakletmiş. Amcamın cevabı şu olmuş. Vali Bey sizin rica etmeniz değil... Bizim teşekkür etmemiz lazım. Çok şükür bu dertleri düşünen bir valimiz var. Bugüne kadar biz sizin gibi vali görmedik. Mahsul zamanı yaklaşıyor. Harmanlara çıkarız, köyleri dolaşırız. Bir katip ile bir cip tahsis edersiniz. Gezeriz, anlatırız. Allah büyüktür. Toplanan buğdayı görünce vali şaşırmış. ''Yahu devletin beceremediği işi bir hoca pekala becerebiliyor.'' demiş. ''Hükümetlerse bu hocalara eziyet ediyor. Yazık. Bakalım Allah'a nasıl hesap verecekler.'' Amcanız bu işleri hiç tereddüt etmeden üstlenmiş maşallah. Amcam kamil, arif bir insandı. Feyzi denizler, okyanuslar kadardı. Hani derelerin, nehirlerin, sellerin, hatta kanalizasyonların dökülmesine rağmen yine temiz, yine berrak kalan denizler var ya, öyle işte. Bu fezi nasıl kazandı acaba? Tarikatın bütün seyri sülukünü geçmiş, tekamülünü elde etmiş, velayeti sugra, velayeti kübra mertebelerine vasıl olmuş bir zat idi. Büyük. Geniş, engin bir ilahi feyze mazardı. Davasının aşığı bir insandı. Hayatının menkıbeleri... ...destanlaşmış birer keramet olarak anlatılmaktadır. Seven sevilirmiş. Hele Allah sevdirince... 1993'teki ziyaretimde... ...Konyalılar bir sohbet istediler. Ticaret odasının salonuna giderken... Hacı ve İssade Külliyesi'nin yanından geçtik. Amcamın ismini görünce pek duygulandım. Salonu doldurup taşırmış olan izleyicilerime şöyle dedim. Aziz hemşerilerim, vaktiyle külliyeler padişahlar adına yapılırdı. Ancak onların hazineleri bu yükü kaldırabilirdi. Amcamın adına yaptırılan bu külliye ise Konyalıların vefa göstergesidir. Kadirşinas Konyalılar büyük bir iş görmüş, ömrünü din ve iman için, ahlak ve fazilet, vicdan ve irfan için, memleket için su gibi harcamış olan bu zata hak ettiği vefayı göstermiştir. Amcanız Konya İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik yapmış mıydı? Arapça ve tefsir dersleri öğretmenliği yapmıştı. Fakat orada da pek rahat bırakılmamıştı. Emekli asubay Mehmet Tekin Bey anlatıyor. Amcanızın uzun yıllar hizmetinde ve sohbetlerinde bulundum. Senelerce talebesi oldum. ...1957-58 yılıydı. Konya İmam Hatip Okulu müdürü olan şahıs... ...Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek... ...şöyle demiş. Arapça ve tefsir dersleri öğretmeni Mustafa Kurucu... ...öğretimde başarılı ve öğrenci tarafından sevilen bir öğretmendir. Ancak... Derslerinde devrimlerimizden bahsetmediği görülmektedir. Tarafınızdan bütün öğretmenlerin ilke ve inkılapları anlatması gerektiğine dair bir tamim gönderilirse... ...kendisine tebliğ olarak gereğinin yapılması temin olunacaktır. Ben bu yazıdan haberdar olmuş ve çok üzülmüştüm. Fakat amcanıza hiçbir şey söylemedim. Bakalım bakanlıktan tamim gelecek mi? Gelince ne olacak? Bekliyordum. O günlerde Aziziye Camii'ndeki odasında amcanızı ziyarete gittim. Oda dolu. Herkesin bir derdi var. Anlatıyor, hocam dinliyor. O esnada müdür bey geldi. İskemlelerde yer bulamayınca yere oturdu. Amcanız derhal ayağa kalktı ve dedi ki... Müdür oraya oturmaz. Müdürün yeri orası değil baş taraftır. Lütfen müdür bey. Şuraya gelir misiniz? <gülüyor> Zahmet olmasın efendim. Lütfen efendim lütfen şuraya buyurun. Bizi şereflendirdiniz. Hoş sefa geldiniz. Ee, ben fazla kalmayacağım. Ee, size mahrem bir şey söyleyecektim. Buyurun söyleyin müdür bey. Estağfurullah. Ee, topluluk içinde kulağınıza söylesem... ...ayıp olur mu? Ne dersiniz cemaat? Müdür bey mahrem bir şey söyleyecekmiş. Burada kulağıma söylemesine izin verir misiniz? Estağfurullah. Sükut ikrardandır. Buyurun söyleyin. Hmm. Anlaşıldı. Belki. Daha sonra etraflıca konuşuruz. Ee, bana müsaade. Müsaade Allah'tan müdür bey. Buyurun lütfen. Ee, Allah'a ısmarladık. Vakit yakın galiba. Kalanlarla namazdan sonra görüşsek... Benim özel bir sorum var efendim. Yalnız kalırsak soracağım. Hmm. Buyurun Mehmet Bey ne soracaksınız? Hocam o münafık bu iltifata değmez. Siz onun ne hatlar karıştırdığını biliyor musunuz? Aslan Mehmet'im hepsini biliyorum. Bakanlığa gönderdiği yazıdan haberim var... Evet, birileri, benim davamın düşmanı olan birileri, bana vazife yaptırmamak istiyor. Allah'ıma dayanarak söylerim ki, beni bu meydandan ancak ölüm koparır. Aslan Mehmed'im, ben bir talebenin yetişmesi uğruna bin münafığın kahrını çekerim. Ben bir bahçıvanım. Yar için ayare minnet ettiğim ayb eyleme. Babam bir gül için bin hare hizmetkar olur Fakat hocam bilmediğiniz şeyler var Benim bir yarim var Davam var Mehmet Bir gayem var İnsan yetiştirmek Memleketimin dinini, imanını, irfanını, ahlakını kurtaracak bir nesil yetiştirmek Gayem, aşkım, hedefim budur Bunun için her kahrı çekerim Ezalara, cefalara seve seve tahammül ederim Misal verdiği beyit pek güzeldi. Bahçıvan bir gül için bin dikene seve seve katlandığına göre... Bu söz kolay söylenir. Kolayca yazılır ve okunur. Fakat gelin bakalım başımıza geldiğinde bir tatbik edelim. Bin değil, insan bir münafığın bile kahrını çekemiyor. Dava adamının büyüklüğü işte burada. Müslümanlar arasındaki kardeşliği zedelememek için yaptığı fedakarlıklar hadde hesaba sığmaz. Müslümanların kardeşliğini zedelememek başlı başına bir iş. Uğruna hangi fedakarlık yapılsa değer. 1932 veya 33 senelerinin birinde Konya'nın Aziziye Camii Müezzin Mahfilinde ders çalışıyordum.